Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, anlaşılan Norveç Petrol ve Enerji Bakanlığı saçmalamış. Norveç kıta sağlığında ön tanımlı alanların ihalesinde 61 petrol ve doğalgaz üretim lisansı verildiği açıklandı. Lisanslar çalışma programı taahhütleriyle bu tür lisanslara ek alanlar olarak verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 61 üretim lisansının 34 adedi Kuzey Denizi'nde 24'ü, Norveç denizinde ve 3 adedi de Barents denizinde bulunuyor. Enerji günlüğünün haberine göre açıklamada ayrıca sahalara yoğun bir ilgi olduğu ve büyük uluslararası şirketlerden daha küçük yerel arama şirketlerine kadar 30 farklı petrol şirketine üretim lisansı verildiği belirtildi. Petrolün gazın yer altında kalması gerekiyor yoksa önce medeniyetin sonra da... İnsanların gezegendeki varlığı sona erecek. Nitekim Rusya Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada başkent Moskova'da son 140 yılın en yüksek sıcaklığının kayda geçtiği belirtildi. Yapılan ölçümlere göre Moskova'nın ana meteoroloji istasyonundaki hava sıcaklığı 25 Ocak sabah saat 8'e doğru 3.8 dereceye kadar yükseldi. En son rekor 3.6 derece ile 25 Ocak 2002'de kaydedilmişti. Sıcaklığın iklim normallerinden 11-12 derece fazla olduğu kaydedildi. Her konuşmamda yaptığım uyarıların aynısını şimdi derecesi derecesine tuttuğunu görmeye başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar imar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelikle kuraklık sorununun giderek artması da Dikkate alınarak artık 2000 metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında yağmur suyu toplama sistemi yapılması zorunluluğu getirildi. Böylece toplanan yağmur sularının bahçe sulama veya arıtılarak binada ihtiyaçlar için kullanılmak üzere bahçe zemini altında bir depoda toplanması amaçlanıyor. Yönetmelikle belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara daha küçük parseller için de bu konuda zorunluluk getirebilme yetkisi de verildi. Yönetmelikle yoldan yüksek parsellerde arkası toprak doldurularak yapılan ve zaman zaman yoğun yağışlar neticesinde yıkılan ayrıca kaldırımlar üzerindeki yaya trafiğinin üzerinde de baskı oluşturan yüksek bahçe duvarları da düzenlendi. Buna göre yol kotu ile aynı seviyedeki ön bahçelerde yapılacak bahçe duvarı yüksekliği en fazla 50 cm olacak. Yoldan yüksek ön bahçelerde ise duvar yüksekliği ön bahçenin Tabii zemin kotunun en fazla 50 santimetre üstünde olabilecek. Çok doğru ve güzel kararlar. Bravo doğrusu. İtalya'nın Sorrento limanında kıyıya vuran dev balina görenleri şaşırttı. Henüz nedeni bilinmeyen nedenden dolayı kıyıya vuran balinanın ağırlığı 70 ton. Uzunluğu ise 23,5 metre. Hayatını kaybeden balina bölgede devriye yapan İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Yetkililer kıyıya vuran balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti. Napoli kentinde incelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüphelendikleri ifade edilmiş. Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre Tarım Orman İş Sendikası ormanlara yıkım uygulamaları tüm ülkede olduğu gibi Antalya'da devam etti diyor açıklamış. Sendika Kemal ilçesi Beycik köyü sakinleri yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmasına karşın geçen hafta sokağa çıkma yasağında jandarma işliğinde gelen orman işçileri bölgedeki Kızılçam ağaçlarını kestiler diyorlar. Tarım Orman İş Genel Müdürü Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü'nün ülkenin birçok yerinde gençleştirme adı altında ekosistem bütünlüğüne aykırı olarak orman amenajman planlarında belirtilen ETA'nın yani metreküp olarak miktarın çok çok üzerinde kesim yapıyor diye söylemiş, durmuş. Bu durumun ülkemizde önümüzdeki süreçlerde iklim krizine karşı zor durumda kalacağı açık. Ayrıca ülkemiz doğal yapısını kaybediyor. Ormansızlaşma gibi bir durumla karşı karşıya. Ülkemizde bu yıl da amenajman planlarına aykırı olarak 15 milyon metreküp yerine 40 milyon metreküp odun üretimini hedefliyor. OGM bütçe açığını Ormanlardan sağlanacak gelirle mi kapatmayı düşünüyor diye konuşmuş durmuş. Bir gün Ege'de bir haber yayınlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Kültür Park'ın koruma amaçlı imar planına ilişkin çalışma başlatıldığı Kültür Park Anayasası hazırlandığı yönünde. plana Kültür Park platformu tepki göstermiş. Niye acaba? Sanki iyi bir şey Kültür Park Anayasası. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e üçüncü kez açık mektup yazmışlar. Mektupta da plan taslağının geri çekilmesini talep ediyorlar. Taslağın önceki dönem yönetiminin ürünü olduğu iddia edilmiş. Çağ dışı kalmış bir şekilde Kültür Parkı 1970'lerin 90'ların fuar alanı olarak bırakmayı sürdürmekte. Bu tanım sivil toplumun toplumunda kamuoyunda biliyoruz ki Tunç Soyer'in vizyonu da değil. Kültür Parkı kimlerin ne sıklıkla kullandıkları... Kullanım amaçları ve park içinde ne gibi eksiklikler gördüklerini ortaya koymak amacıyla profilinin çıkartıldığı raporda park ile temel algıları, parkta kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri, parkla ilgili değişmesini talep ettikleri veya yetersiz gördükleri temel birçok konu araştırıldı deniyor. Parkın gündelik yaşamına ilişkin yıllardır giderilemeyen talepler yine plan onayı sonrası hazırlanacak ne olduğu bilinmeyen kentsel tasarım peyzaj projesinde bırakıldı